Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan yine bir çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle birlikteyiz ve Kentin Gizli Öyküleri programında yeni bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz bildiğiniz gibi efendim bu programda ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz ve öyküleri öykülerimizin kahramanlarından bizzat kendilerinden dinliyoruz bugün de yine çok özel bir konuğumuz var ve heyecanla yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak için bekliyoruz. Konuğumuz sevgili Sema Demir. Hocam diyeceğim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. E, dinleyicilerimizle bahsetmemiz gerekirse... Sema Demir kimdir desem ne söylersiniz bize? Sema Demir e, halk bilimci ve müzeci. Aynı zamanda bir eş bir anne bir çocuk daha bir e, aslında. sürü Aslında e, evet. sıfat evet. ekleyebiliriz önüne. Peki var, evet. Sema hocamızın hayatı yaşamı nerede başladı ne zaman başladı e, ben 1974'te Ankara' doğdum e, bir Ankara çocuğuyum Aslında hem anne baba hem, hem anne hem de baba tarafından bey Beypazarı'nın yerli ailelerinden, her iki tarafın her iki tarafından da ailelerimiz. Ama ben Ankara'da doğdum. Yaz tatillerinde çok kısa sürelerle Beypazarı'nı tanıma fırsatı buldum. Onun dışında Ankara'da geçti bütün çocukluğum, gençliğim ve yetişkinliğim. Ankara'da Cebeci çocuğuydum ben. Cebeci'de Doğumen'in arka tarafında bir mahallede dünyaya geldim. Ve nasıl o yıllarda Ankara, Cebeci, sizin çocukluğunuzda, o erken çocukluk döneminde hatırladığınız kadarıyla nasıl bir Ankara'da, nasıl bir Cebeci'de yaşıyordunuz? Aslında tamamen bir mahalle kültürü hakimdi. Biz o mahalle kültüründe büyüdük. Yani sadece anne babalarımıza hürmet, anne babalarımızın dediklerini yapmanın dışında... E, mahalledeki tüm teyzelerimiz amcalarımız bizim büyüklerimizdi onların dediklerinin dışına çıkmamaya çalışırdık ha, bu tabi ki yaramazlık yapmıyorduk ya da o, çocukluk o, yaşamadık anlamına gelmiyor ama gerçekten çok o, saygı çerçevesinde ve e, samimi ilişkilerin olduğu bir ortamda büyüdüğünü söyleyebilirim komşularımız bizim akrabalarımız gibiydi öyle bir ortamda büyüdüm e, biz e, dört katlı bir evde ahşap bir evde e, yaşadık. Ben dört o katlı evde ahşap bir evde. Evet, e, benim dedem e, bey e, pazarlı dediğim gibi yalnız erken yaşlarda Ankara'ya göçmüş ve sigortacılık yapardı dedem. E, işte evlenmeden önce ve evlilik sırasında dört katlı bir ahşap ev inşa etmiş. İşte Tabii bey pazarından geldiği için belki de e, cumhuriyetin de ilk yılları. Belki betonlaşma yoktu, beton çok kullanılmıyordu. E, ve ahşabı o evde e, biz dördüncü katta oturuyorduk. Bir aile apartmanıydı. E, böyle değişik bir mimarisi vardı. Arka tarafında çok geniş bir bahçemiz vardı. E, gerçekten çok güzel bir peyzaja sahipti. İki tane havuzumuz, işte birisi böyle şelale gibi akardı. E, Bunu niye anlatıyorum? Çünkü e, insanın aslında estetik duyguları. O yaşlarda oluşuyor yani mimariye olan ilginiz fark etmeden o yaşta inşa ediliyor estetik değerleriniz o yaşta inşa ediliyor insanlık değerleriniz o yaşta inşa ediliyor bahçelerimizin sınırları vardı ve başka bahçelere de tabii ki saygı duyuyorduk hep bahçelerimiz vardı evlerimizin bahçeleri vardı o bahçelerde oynardık sokak tabii ki ikinci ...oyun alanımızı ve biz sokak çocuğuydik. Arkadaşlarımız vardı işte arka mahalle, ön mahalle, aşağı mahalle, yukarı mahalle. Birbirimizde rekabetlerin olduğu, tatlı rekabetlerin yaşandığı çok güzel bir çocukluk geçirdim. Evlerimiz, evlerimiz var, evlerimizin bahçeleri var. Ama bahçelerden evet. öte sokaklardı bizim. Yani Ankara'da çocuğuz o yıllarda evimiz, bahçemiz, sokağımız... Hepsi aslında bizim mekanlarımız. Hepsi bizim Hakim olduğumuz, var olduğumuz, arkadaşlarımıza doya doya paylaştığımız alanlar. Tabii ki. Çeşmelerimiz vardı sokaklarımızda çok iyi hatırlıyorum. Eve gitmezdik annemiz o vaki içeri alır diye. Hep o sokaklarda büyüdük. Yani ne kadar az eve gidersek o kadar iyiydi bizim için. Aslında ee, ne kadar da şanslı çocuklarmışız demek tabii istiyorum. Ki. Evet, evet, akşam saatleri yine sokaklarda olabilirdik. Kar yağardı, parkına kadar kızaklarla kayardık. Bütün mahallece yani anne babalar, çocuklar, gençler hep beraber çok hakikaten şenlikli bir mahalle ortamında büyüdüm ben. Peki ne kadar orada kaldınız? Ne zamana kadar Cebeci'de yaşadınız? Sonra ee, ne oldu? Dedem, nereye gittiniz? Evet, dedem bizim toplayıcı unsurumuzdu. Bütün aile, çok geniş bir aileydik. Ee, i̇şte pazar kahvaltılarımız, pazar günü yemeklerimiz çok meşhurdu. Deden vefat edince tabii o aile bağları biraz zayıflamaya başladı. Ve babamın görevi nedeniyle biz e, Orman Bakanlığı'nın nojmanlarına taşındık. Orman Genel Müdürlüğü'nün Söğüt Üzü'nde, Gazi çiftliğindeki yaşamımız da tabii gerçekten olağanüstüydü. Çünkü bir gencin isteyebileceği her şey vardı. Doğa var, arkadaşlık var, çok güvenli, emniyetli bir ortamda büyüyorsunuz. Herkes babanızın iş arkadaşı, annenizin komşusu. Dolayısıyla orada da o mahalle kültürü, site kültürü olarak devam etti. İşte sabah yürüyüşleri yapardık ormanların içinde seralarımız vardı, çiçeklerin bin bir türü, ardıçlar, servilerle dinler. E, i̇nanılmaz güzel bir ortamda büyüdük. İşte tam karşımızda böyle her akşam Ankara grubunu seyrederek e, günü noktalardık arkadaşlarımızla bisikletlerimiz, yürüyüş alanlarımız. Olağanüstü bir gençlik geçirdim. Ne güzel. Peki öğrencilik nasıldı? Nasıl bir öğrenciydi Sema Demir? Evet, Sema Demir aslında ilk okuldan itibaren çok parlak bir öğrenci değildi. Her zaman beşten şaşma aşma mantığıyla bir öğrencilik geçirdim. Çünkü oyun çok daha cazip geliyordu. Arkadaşlık ilişkilerim çok daha cazip geliyordu. Ama bu demek değildi ki ben entelektüel olarak kendimi geliştirmiyordum. Okumaya meraklıydım. Bunun dışında işte fotoğraf çekmeye meraklıydım. Spora meraklıydım. Ee, sanata meraklıydım, ee, müziğe gerçekten çok dinleyici olarak e, ilgim vardı. Çok güzel eserlerle kulaklarımız dolmuş. Çünkü radyo dinliyorduk biz. Yani bizim kuşağımız radyo dinliyordu. Evimizde hep radyonun sesini duyardık. İşte Zekimlenler, Cüriçen, e, Tanrı Korurlar, Safiye Ailalar e, ya da işte Sözün Aksolar, e Erol Evginlerle büyüdük. Ee, dolayısıyla çok iyi bir müzik kulağımız oluşmuş o dönemde. Ee, ama dediğim gibi akademik başarı, okul baş başarısı olarak çok parlak bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Üniversite sınavı da aslında bunun bir göstergesiydi. Ben üniversite sınavına girdiğim zaman Türk Halk Bilimi bölümünü, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünü e, yazmışım listemde var. Ama kazandığımı öğrenince gerçekten e, derin bir üzüntü yaşadım. Listenize yazdığınızı uğradım. biliyorsunuz ama bölümün Biliyor ne olduğunu, ama... ne yaptığını, hangi alanda eğitim alacağınızı herhalde derinlemesine bilmiyordunuz yoktu yani halk bilimci nedir yani uzaylı gibi bir şeydi benim için ee, ve bölüme girdikten sonra anladım ki Türkçe Edebiyatı e, alın e, altında bölümünün altında bir anabilim dalıyız ve e, aslında derslerimizin yüzde neredeyse Türkçe edebiyatı dersleri %5 kadar bir halk bilim dersi alıyoruz ve zaten mezun olunca bize Türkçe edebiyatı öğren, e, olma hakkı veriyorlar biz işte bu cesaretle yani Türkçeli Edebiyatı öğretmeni olacağım en azından diyerek girdik. Ama sonrasında bölüme girdiğim zaman anladım ki Türkçeli Edebiyatı öğretmeni olmak halk bilimi olmanın yanında çok gerçekten derece olarak düşük kalıyor. Yani ben bir halk bilimci olarak bu ülkeye çok daha fazla değer katabileceğimi ve kendimi de besleyebileceğimi anladım. Bunu he, hemen idrak edemedim ama 3. E, sınıfta e, böyle bir bilinç gelişti. Ve halk bilimle ilgimi derinleştirdim. Ve tam da bu sıralarda e, eşim, şimdiki eşim o zaman e, bölüm arkadaşımdı. E, Harun Demir'le beraber e, biz e, Türk halk biliminin ya da halk biliminin müzeleri olan açık hava müzeleriyle ilgilenmeye başladık. Ve mezun olmadan önce aslında diyorduk ki eğer aç kalırsak Türkiye'de devlet öğretmenliği yapacağız. Yoksa biz halk bilinciyiz ve e, memlekete e, böyle bir katkımız olacak diye e, bölümü bitirdik. Aslında bilinçli bir tercih değil ama e, bölümü okudukça detaylara hakim oldukça e, sevilen ve derinlemesine e, çalışılmaya başladıktan sonra da ...ilgi duyulan bölüm haline geldi. Aslında üniversitede de eşinizle tanıştınız... ...anladığımız kadarıyla. Evet. Ee, daha sonrasında... ...gün geldi, üniversiteden mezun oldunuz. Edebiyat öğretmenliği mi yaptınız... ...yoksa ne oldu? <gülüyor> Şöyle oldu... ...şimdi tabii biz formasyon dersleri de alıyoruz... ...eğitim fakültesinden. Dolayısıyla... ...bizim staj zorunluluğumuz vardı. Ben arkadaşlarımın aksine... TED Koleji'nde staj yapmak istedim. Yani arkadaşlarım şunu tercih etti daha çok. Devlet okuluna gidip staj yap yaptığı kuruma işte imza atmak üzere uğrayıp staj yaptı, belgesi al almayı tercih ettiler. Ben ise e, TED Koleji'nin TED Ankara Koleji'ne gitti gittim ve e, iki ay boyunca çok ciddi bir eğitim aldım ve orada öğretmenliğin de çok keyifli olduğunun e, bilincine vardım. E, ve e, TED Koleji'nde öğretmenliğe başladım. Peki mezun Sonra... oldunuz, öğretmenlik yaptınız. Ne kadar sürdü? Kaç yıl sürdü? Şöyle 3 yıl TED, TED'de sonrasında 7 yılda Bilkent Üniversitesi'nde öğretmenlik yaptım. Çünkü ve edebiyat öğretmenliği yaptım. Bilkent'te Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin içinde bir müzik hazırlık lisesi vardı. Orada çalıştım 7 yıl boyunca. Toplamda 10 yıl öğretmenlik yapmış oldum. Peki öğretmenlik yaparken bir yandan bu müzeciliğe olan ilgi sona erdi mi? Yoksa öğretmenliğin yanında siz yine e, müzelerle ilgilenmeye devam ettiniz mi? Aslında tam olarak eş zamanlı bunlar devam etti. Çünkü öğretmenliğe başladıktan yani bu arada tabii çocuğum oldu. Ee, bir e, oğlumuz var. Ee, Tuna dünyaya geldikten sonra ben yüksek lisans yapmaya karar verdim bir annesiniz bir eşsiniz öğretmenlik yapıyorsunuz aynı zamanda işte yüksek lisans yapmaya başlıyorsunuz bu meşakkatli bir süreçti ama göze aldım ve Hacettepe Üniversitesi'nde yine yüksek lisansa başladım yüksek lisans sırasında bu müze fikrimi ben projelendirdim ve içinde Bilkent Üniversitesi olmak üzere değişik kurumlara bu projemi sundum bu kurumlardan bir tanesi de Beypazarı Belediyesi'ydi çünkü ben Bey Beypazarı kültür turizm destinasyonu olarak parlak bir dönem içindeydi. Doğru bir lokasyon olduğuna karar verdik ve oraya da bu projeyi sunduk. O zaman belediye başkanı Mansur Yavaş'tı ve projeye sıcak baktı. Neydi tam olarak evet. projeniz? Projemiz şöyleydi, biz açık hava müzesi kurmak istiyorduk. Açık hava müzelerinin merkezinde, odağında geleneksel mimari var. Ama bu geleneksel mimari bölgesel de olabilir, ülkesel de olabilir. Biz tabii Beybazarı'nda yapacağımız için bölgesel bir açık hava müzesi, sadece Anadolu kültürüyle sınırlı bir açık hava müzesi kurmak üzere bir proje yazdık ve bunu başkana sunduk. Başkan da olumlu yaklaştı. Yalnız bunu sunduğumuzda biz Hacettepe Üniversitesi olarak sunduk. Çünkü ben Hacettepe Üniversitesi'nin öğrencisiyim. Bölümden hocalarımıza gittik. Yalnız Hacettepe Üniversitesi işte bürokratik bir takım nedenlerle bu projeyi kabul etmedi. Ve aradan 6 yıl geçtikten sonra Mansur Yavaş beni aradı. Dedi ki bu herhalde üniversitelerle çok başarılı olamayacağımız bir şey. Sen de halk bilimcisin. Gel sen aç. Çok büyük bir proje olmasın istediğiniz kadar ama daha küçük, daha minimal bir şeye imza atabilirsin dedi. Ben öylelikle bu projeyi tek başıma yapmaya karar verdim ve yola çıktık. Bilkent Üniversitesi'nden istifa ettim ve Yaşayan Müzeyi, Türkiye'nin uygulamalı bir halk bilim müzesini açtım. Peki siz açtığınızda Türkiye'de başka Yaşayan Müze var mıydı? Hayır yoktu. Türkiye'nin ilk Yaşayan Müzesi'ni Ankara'da Beypazarı'nda açtınız. Ve evet. karşınıza çıkan aslında Beypazarı Belediyesi'nden önce de e, başvurduğunuz kurumlar vardı. Olumsuz yanıt aldığınız kurumlar vardı. Ama sonra e, dönemin başkanı Mansur Yavaş ilgilendi projeyle. Üniversitedeki bürokratik engellere rağmen gelin siz açın. Hocam siz, ben destek olayım siz de bu işe öncülük edin ve beraber müzeyi açalım dediler ve Yaşayan Müze, Türkiye'nin ilk Yaşayan Müzesi Beypazarı'nda açıldı. Yaşayan evet. Müze açıldı. Halkın ilgisi ne oldu? Gelenlerin, ziyaretçilerin ilgisi ne oldu? Ve Yaşayan Müze e, derdi neydi? Ne yapmak istiyordu? Şimdi Yaşayan Müze'nin derdi şuydu aslında. Müzecilik bizim tamamen kopya e, olarak batıdan ithal ettiğimiz bir kurum Türkiye'de. Genel olarak müzeciliğe baktığımız zaman bu böyle. Yani klasik müzeler adını verdiğimiz müzeler, cam mekanları kullanıyorlar. Bilgi sistemlerini fiziki ya da işte ses sistemi, elektronik sistemleri olarak kullanıyorlar. Ve ziyaretçiyle çok mesafeli bir ilişki kuruyorlar. Biz de bunların tümünü bertaraf ettik. Yani müzeciliğin bütün ilkelerini aslında kendi kültürel değerlerimize ve insan beklentilerimize uyarlayarak revize ettik. Ve buna göre de vitrin bilgi konusu gibi müzecilik e, ilkelerinin e, ilkeleri yerine insanı merkeze koyduk. Yani koleksiyonumuz da önemli ama önemli olan bizim için çalışan insanlarımız ve ziyaretçilerimizle insan merkezli bir müze yapmaya karar verdik ve kurulduğumuz günden itibaren yani 23 Nisan 2007'den itibaren ee, bu felsefeyle yola çıktık. Merkezimizde, odamızda insan olacak dedik. Hem çalışan insanlar hem de ziyaretçilerimiz olacak. Ve biz onlara kendi kültürümüzü e, onların tanıdıkları hikayelerle, tanıdık hikayelerle aslında çok vakıf oldukları bir yerden e, aşina oldukları hikayelerle sunmaya karar verdik ve bu çok ciddi bir ilgi gördü. Yani İnsana koyduk, vitrinleri aslında düşünmedik derken o müzenin içerisinde yaşayan müze belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır diye daha açık anlatmanızı rica edeceğim. İnsanlar müzeye girdiğinde aslında birçok şeyi canlı tanıklık ediyorlar. Ürünleri sergilemek istediğiniz şeyleri aslında orada bizzat yaşamın içinde görüyorlar. Çok doğru. Şimdi bizim koleksiyonumuz iki ana başlıktan oluşuyor. Birincisi maddi koleksiyonumuz var. Yani maddi koleksiyon işte halılarımız, kilimlerimiz, bakır eşyalarımız. Yani Etnografya müzesinde ne, neler olabilirse bunların hepsine biz de haiziz. Biz de bunları bir şekilde edindik. Ama bunun dışında o maddi kütüğün çevresinde mesela bir halı kilim, bu halı kilimi dokuyan bir kadın var. O kadının aldığı bir eğitim var. O kadının dinlediği türküler var. O kadının dinlediği nitler, efsaneler, menkabeler var. Dolayısıyla aslında bu dinledikleri ve gördükleri o halıyı örüyor. Yani somut olsun olmasın, somut olmayan tüm kültür varlığını da aslında o müzelerin içerisinde deneyimletme, e, ziyaretçilere gösterme şansı elde ettiniz evet. diyebilir miyiz? Evet, Peki. yani biz bu... Her iki tarafını birden yani kuş tek kanatla uçmaz biz Kesinlikle. de hem maddi hem de manevi olan tarafını ziyaretçilere verdik. Bunu da yaparken aslında kullandığımız teknik müzede e, dramalar ve tiyatroydu. Yani kısa doğaçlama tiyatrolarla biz bunu cazip hale getirdik ve anlatımlarla yani müze yorumcularımız ziyaretçi daha müzeye girmeden onlarla iletişime geçiyorlar. İki türlü sergimiz var birisi sabit sergi birisi de geçici sergi mesela sabit sergimizde geleneksel mimari ve o mimari yaptığın aileyi anlatıyoruz ve pazarlı bir aile Abbasoğulları'nın e, hikayesiyle tanıştırıyoruz onları. Sema Yine Hocam ise... süremizde hızlı ilerliyor programımızın sonuna doğru da hızlı yaklaşıyoruz. Tamam. Dolayısıyla Peki. istiyorum ki diğer projeleri de anlatabilelim. Ee, tamam. Çok güzel anlatıyorsunuz bölmek de istemiyorum ama. E, tamam. Yaşayan Müze'yi yaptınız ama orada yolculuğunuz bitmedi. Devam Tabii. ettiniz siz. Aha. Sonrasında ne yaptınız? Yaşayan Müzeden sonra Türk Aman Müzesi terüveni başladı. Türk Haman müzesi. müzesi. Evet e, Türkiye'nin ilk Haman Müzesi oldu. Biliyorsunuz dünyada... Bir Roma'lıların hamam kültürü meşhurdur bir de Türklerin hamam kültürü meşhurdur. Roma'lıların kendine has müzeleri var. Yani İngiltere'de Avrupa'da hamam müzeleri var. Ama Türkiye'nin bir hamam müzesi yoktu. Bizim de şehrimizde 13. yüzyıldan kalma bir hamam vardı. Ve bu arselip ilişkileri nedeniyle terk edildi. Ve hızla tahribata uğradı. Biz bu eseri nasıl kurtarabiliriz diye düşündük. Ve burayı müzeye çevirmeye, dönüştürmeye karar verdik. Ee, i̇çinde şu an Beypazarı gelin hamamları ile ilgili bir sergi var. Aynı zamanda Türk hamam kültürü ile ilgili de koleksiyonumuzu edindik. Ve onunla ilgili bilgileri de veriyoruz. Türkiye'nin ilk hamam müzesini de açtınız. Yaşayan müzenin ardından onu da yine Beypazarı'nda yaptınız. Ama bu sizin için bir durak olmadı. Siz çünkü... Daha fazlasını paylaşmak istediğiniz insanlarla ve başka bir proje ne yaptınız? Evet başka bir proje yaptık. Aslında bu tabi işte, e, Sema Demir nasıl büyüdü, nasıl gelişti, e, kendi kişiliğiyle, kendi hayatıyla örtüşen projeler mi bunlar diye soracak olursanız. Evet örtüşen projeler. Anızolu Açık Oğuz Müzesi Yaşayan Köy 25 bin metrekareye kurulan bir müze oldu. Amacımız ilk başta aslında Yaşayan Müze'yi açarken... Mimari çeşitliliği göstermekte bunu yapamamıştık ama Anadolu Açıkalı Müzesi ile 2013 yılında araziyi satın almıştık ve 2016 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 tane geleneksel ev yapalım diye yola çıktık 4 tanesini bitirdik. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin evlerini tamamen geleneksel malzeme, yöntem, işçilik kullanarak deneysel bir projeyle gerçekleştirdik. Ve e, bunların içinde dönemsel özellikler göz önünde bulundurarak döşedik. E, i̇çlerinde bir düğün sergisi var. Karadeniz'e gittiğimizde Karadeniz düğün gelenekleri, Akdeniz'de Akdeniz düğün gelenekleri gibi. Aynı zamanda sosyal e, ve yardımcı yapı donatımları da yaptık. Bir çamışhanemiz, pekmezliğimiz, e, camimiz, mecidimiz, türbemiz, çarşımız, mutfağımız e, da var aynı zamanda. Bir bostanımız var, meyve bahçemiz var, bağımız var. Tamamen bir köyde olması gereken şeyler ne ise hepsini orada inşa ettik, yeniden inşa ettik. Ve ziyaretçilerimize bakın bu sizin geleneksel değerleriniz, geleneksel mimariniz, sözlü kültürünüz ve düğün gelenekleriniz aktarıyoruz şu an. Ve bugün siz e, Ankara'da bir üniversitede aynı zamanda öğretim üyeli yapıyorsunuz, e, hocalık yapıyorsunuz ve yeni kuşaklara hem bunları akademik olarak aktarıyorsunuz hem de Beypazarı'nda yaptığınız üç, bu üç güzel projeyle, özel projeyle aslında orayı ziyarete gelen... E, ...yüz binlerce insan aktarıyorsunuz. Dolayısıyla yavaş yavaş artık programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, üniversiteye e, girerken aslında belki de birazcık hani tabiri caizse... tesadüfen girdiğiniz bir bölüm sizi bambaşka bir hayata sürükledi. Bugün geriye dönüp baktığınızda e, ne görüyorsunuz, ne hissediyorsunuz... ...yaptıklarınıza, bütün bu yaşadıklarınıza bakınca e, nedir içinizdeki o duygu? E, şunu düşünüyorum e, Biz bir kültürün içine doğuyoruz Ve o kültürle harmanlanıyoruz e, Ve amacımız aslında Evrensel değerlere ulaşabilmek Ama evrensele giden yol yerelden Geçiyor bir türlü Ve kendinizle barışık olmanız gerekiyor Yani kendi kültürel değerlerinizle e, Felsefenizle Bilim insanlarınızla Sanat e, insanlarınızla Dolayısıyla ben e, halk bilimci olarak Bunların hepsine Yakından e, erişme, onları tanıma fırsatı buldum. Başka bir meslekte bunu yapamazdım. Kendimle bu kadar barışık olamazdım. Dolayısıyla halk bilimi okumak e, ve e, bu disiplinle bir şekilde ilişkide olmak, e, eğitimini almak ve derinleşmek bu konuda beni ben yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz için Sema Hocam. Lütfen, Son söz dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? dinleyicilerimize ilk önce teşekkür ediyorum ve hepsini bey pazarına pazarımıza davet ediyorum. Müzelerimize davet ediyorum. Hepsi başımızın üstünde ağırlamaktan zevk duyuyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, biz de size bu kültürü yaşatma, koruma ve başka kuşaklara, gelecek kuşaklara aktarma yolunda yaptığınız bu değerli çalışmalar için gerçekten ülke adına bu topraklarda yaşayan her insan adına çok teşekkür ediyoruz. Umarım daha nice güzel projeleri hayata geçirirsiniz. Biz de sizleri bol bol bu mikrofonlardan ağırlama imkanını yakalarız. Çok teşekkürler hayat öykünüzü bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet efendim Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftada sonuna geldik. Bugün programımızda özel bir konuğumuz vardı Sema Demir. Sema Demir aslında üniversiteyi kazandığında çok da ne olduğunu bilmediği bir bölüme girmişti. Yakın zamanda üniversite sınavı gerçekleşti. Belki üniversite sınavına giren ve umduğu gibi geçmeyen kardeşlerimiz vardır. Belki istediği bölümü yakın zamanda açıklanınca gördüğünde ben bu bölümü istememiştim diye düşünecek. İstemediği bölümde ya da şu anda üniversitede okuyan kardeşlerimiz vardır ama... ...hayat bu ne olacağı hiç belli olmuyor. Bazen hiç ummadığınız bir anda karşınıza öyle imkanlar çıkıyor... Ve aslında içinizdeki o tutkuyu bulmanızı sağlıyor ki siz de o tutkunun peşinden bambaşka bir hayat yaşıyorsunuz. Bugün tam da böyle bir hikayeyi sizlerle paylaştık. Sema Demir Üniversitede e, Türk kültürünü, e, Türk halk e, bilimlerini daha yakından tanıma imkanı elde ediyor. Ve daha sonrasında Ankara'da bugün üç tane müzeyi kurmak için öncülük eden isimlerden bir tanesi. Ve hala bunun için uğraş veriyor. Kentin Gizli Öyküleri programından bu haftalıkta dediğimiz gibi bu kadar. 15 gün sonra, 2 hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Sizler benim de paylaşmak istediğim yaşam öykümü var derseniz Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünce dek hoşçakalın.